Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluşuyoruz ve Kentin Gizli Öyküleri programımızda birbirinden ilginç yaşam öykülerini konu ediyoruz. Bugün de yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz ilginç bir yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte sevgili Mustafa oldu. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk, İznili teşekkür abi, ederim. Tabii ki rahat olalım. Mustafa abi şimdi dinleyicilerimize tanıtmamız gerekirse, kısaca bahsetmemiz gerekirse aslında herhalde Bey olduğunu İstiklal Caddesi'ni bilenler için İstiklal Caddesi'nde aşağı doğru yürürken Galatasaray Lisesi'ni geçtikten sonra hemen birazcık ileride sağ tarafta bembeyaz önlüğüyle içli köfte satan bir abimiz. Belki gözlerinin önünde canlanır bugüne kadar görmüşlerdir ya da kendisinden içli köfte almışlardır. Mustafa abimizin hayatını paylaşmak istedik bugün sizlerle. İstedik ki o tezgahın arkasında bembeyaz önlüğüyle beraber o işli köfteleri yapan, satan kişi kimdir? Kentin gizli öykülerinde bu gizli öyküye tanıklık edelim istedik. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldun. Ben teşekkür ederim. Öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettin. Ee, nerede başladı Mustafa Topçuoğlu'nun yaşamı? Ee, öncelikle e, teşekkür ederim. Hani böyle bir programa davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, Kahramanmaraşlıyım. Ee, Türkoğlu ilçesinde doğdum, büyüdüm. Ee, 1987-88 yıllarında Kahramanmaraş'ta işlerimiz e, bozulunca biz orada e, toptancıydık gıda üzerine. Ailece işletiyorduk biz orayı. E orada işlerimiz bozuldu bizim. E i̇şte Kahramanmaraş'ta duramayacağımızı anladık. E çok büyük bir e borç miktarı vardı çünkü. E babam, annem e Kahramanmaraş'tan çıkmamız gerektiğine inandılar. Biz ancak işte Maraş'tan çıkarsak bu borçları ödeyebiliriz. E Almanya'ya gitmek için çıkmışlardı. E sonra işte İstanbul'a geldiler. E İstanbul'da e birkaç ay kaldılar burada, bir otelde kaldılar. Sonra gelip beni almışlardı. Seni de götüreceğiz demişlerdi. Ben o zaman işte 17-18 yaşlarındaydım. Biz Kahramanmaraş'tan İstanbul'a çıktık. İşte Almanya'ya gideceğiz diye geldik. Almanya'ya gitme umuduyla İstanbul'da. Evet İstanbul'a geldik. Burada birkaç ay böyle bekledik. Hani gidebilir miyiz gidemez miyiz diye. Bayağı bir uğraş verdik ama gidemedik Almanya'ya. Sonra işte babamın bir dostu. Ya burası da bir Almanya. Hani çalışırsanız İstanbul büyük bir kent. Ee, burada her işi yapabilirsiniz diye söylemişti. Ee, herkes babamı İstanbul'a e, bir iş kurmaya geldi zannediyorlardı. Babam sırrını açmıyordu kimseye söylemiyordu. Cöbünde hiç parası yoktu. Bir otelde kalıyorduk biz Beyoğlu'nda bir otelde kaldık. Ee, bir göz odada kaldık ee, üç ay boyunca annem babam ben kaldık. Ee, biz altı kardeşiz ee, bir kız beş erkeğiz. Ee, Diğer kardeşleriniz Kahramanmaraş'ta kaldılar. Ee, ben en küçükten bir büyüğüydüm. Beni de getirdiler işte. Sonra işte orada kaldık. Daha sonra cebimizde hiç paramız yok. Hep geziyoruz İstanbul'un sokaklarında, caddelerde geziyoruz. İşte ne iş yapabiliriz diye düşünüyoruz. Sonra annemden bir fikir çıkıyor. Babama diyor ki ya ben içli köfte yapsam sen satabilir misin diyor. Babam da bunu işte biraz da gururlu, hani orada tanınmış bir kişi, iş adamı. Çaresiz artık, mecbur kabul ediyor bunu. ...çünkü yapacak başka bir iş yok, geçimini geçindirmek zorunda, e, para kazanmak zorunda, e, giride kalmış hayli bir borç miktarı var. Dönüp o borçları da ödemek zorunda. Onları da ödemek zorunda. E, bir başlıyorlar böyle, bir Gaziosman Paşa'ya gidiyorlar işte, e, orada kalıyoruz. Otelden çıkıyorsunuz Otelden artık. çıkıyoruz, artık hani işli köfte yapacağız, işli köfteyi otelde yapamayız, hani bir ev tutmamız lazım... E, orada bize bir ev buldular. E, i̇şte gittik biz oraya. Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'da. E, 1987 yılıydı. O zaman çok e, hava şartları da çok kötüydü. Yani çok şiddetli bir kar yağmıştı o yıllarda İstanbul'a. Ben iyi hatırlıyorum onu. E, i̇şte eve gittik biz. E, ev diyorum ama ev değildi orası. Başka bir şeydi sanki. Şartları e, oldukça zor çok zorluydu. Çok zorluydu. E, i̇şte içeride bir tane kanepe var. E, bir tane piknik tipi var. Öyle ısınmak için. E, camlar falan kırık. Annem şöyle bir baktı yani burada mı kalacağız dercesine gözümüze baktı e mecbur kalmamız gerekiyordu artık o gece yattık orada e Sabahleyin kalktığımda benim üzerinde böyle karlar falan vardı kırık pencereden kırık pencereden karlar gelmiş üstüme yağmış benim e annem ben öyle görünce zaten düştü bayıldı orada işte hani biz nereye geldik ne olacak falan dercesine e artık biz babamla e annem ayıtmak zorunda kaldık. Onu ayıttık. E annem şey dedi. Ya dedi Ali dedi. Gidelim buradan dedi. Memleketimize gidelim dedi. Öleceksek orada ölelim. Hani burada bu perişanlığı çekmeyelim dedi. Babam da yok dedi. Ben sana daha iyi bir yer bulurum. Biz dedi sabredeceğiz dedi. Bu işin altından kalkacağız inşallah dedi. İstanbul'dan Maraş'a dönmek yerine İstanbul'da evet. direnmeyi mücadele yani, etmeyi ha, Aynen ettim. öyle. E, o direnme şeyini gösterdi babam oradan. Sonra işte gittik oranın muhtarıyla konuştu. Ya bize bize daha iyi bir ev bul falan dedi. Ondan sonra iki göz bir ev buldu. Biraz daha iyiydi oradaki ev. Daha Peki anneniz içli köfte yapmaya başladı. Oradan işte komşulardan bir tencere aldık. Bir işte tüp aldık. Öyle gitti babam işte kasaptan kıymasına aldı falan. Bir 30-40 tane içli köfte yaptı annem evde. Babam çıktı tencereyle onu Gazi Usman Paşa'da satmaya başladı. İlk çıkışı öyledir e, işli köftemizin. E, yine kış şartları işte babamın üzerinde palto var. E, Gazi Osman Paşa'da çıktı tencereyle köftesini satıyor orada. Ama e, utanıyor sıkılıyor. Hani hiç yaptığı bir iş değil babamın. Nasıl satacağım ben bunu diyor utanıyor işte. Karahamraş'ta hali vakti yerinde Tabii bir yani, toptancı he? bilinen bir he? isim. Ama işler kötü gidince e, İstanbul'a gelmek, kaldı, zorunda. Evet, İstanbul a kalıyor a gelmek zorunda kalıyor. Mecbur kalıyor. İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor. Tanemizin yaptığı işli köfteleri... Evet. ...tencereyle beraber... ...Gazi Osman Paşa'lı Paşa sokaklarında satıyor. Sokaklarında satmaya başlıyor. İşte geziyor böyle, satamıyor. Bir kahveye giriyor orada babam. Kahveye giriyor, oturuyor. işte. Kahveci varmış orada bir tane. Ee, oturuyor babam, satamıyor ama. Ee, bekliyor öyle sadece. Ee, kahveci anlamış ee, babamın hani... ...başından bir iş geçti bunun mutlaka diye. O da böyle... E, ...insanı hani gözünden anlayan insanlar vardır böyle... Evet. Bu adamın demiş başında mutlaka bir iş geçti, bunu demiş hani şey yapmam lazım, cesaretlendirmem lazım demiş. Gelmiş babama sormuş, ya işte amca hani ne oldu, hayırdır falan demiş. Babam o anda e, dayanamamış, ağlamış. Kahveci oradaki bütün e, müşterilere işaret etmiş hemen, hani bunun bu köftelerini alın diye. Çünkü e, şimdi sattı sattı, yoksa bir daha bu adam satamaz demiş. En büyük cesaret, cesareti en büyük vermiş orada. Hı hı. O kahvede işte bütün köftelerini almışlar. Ondan sonra babam demiş ki her zaman sen buraya gel burada sat demiş. Hiç çekinme demiş. E, bir yıl kadar babam orada içli köftesini sattı, tanındı. E, sonra ben askere gittim orada. Bu arada ben başka bir yerde çalıştım. Siz okul ne oldu? Okula devam edebildiniz mi? Gidebildiniz ben mi? işte e, okula devam edemedim. Lise 1'e kadar okudum ben. Ee, ...Kahramanmaraş Türk Lisesi'nde okudum. İstanbul'a geldikten ee, sonra okul bırakmak durumunda tabii, kaldınız. Tabii e, İstanbul'a gelmeden bırakmıştım zaten. Kahramanmaraş'tayken bırakmıştım. E, lise birden ayrıldım. Babamla beraber ticaret hayatına atılmıştım. E, orada işlerimiz bozulunca işte babamın yanındaydım. Babamla beraber yine İstanbul'a geldim. E, artık okul benim için yoktu. E, hayat okulu e, başladı bizim için. Peki bir yandan babanıza destek oluyordunuz, Bir yandan da askere gidene kadar ne iş yaptınız? E, ben bir lahmacun salonu vardı. Mecidiyeköy'de orada çalıştım. İşte ben sabahtan akşama kadar orada çalışıyordum, akşam eve geliyordum, ee, yine babamlara yardım ediyordum. İşte babam e, işli köftesini satıyordu, ben evden alıp e, babama götürüyordum. Sonra diğer kardeşlerimizi de getirdik biz, e, İstanbul'a getirdik, hepsi geldiler. Hepsi e, bir işte e, çalışmaya başladılar, işte babam seyyar araba yaptırdı onlara. Kimisi lambacı sattı, kimisi içli köfte sattı, Topkapı'da, eski Topkapı garajı vardır, evet. hani bilenler bilir orayı, orada satıyordu. Sonra işte bir yıl kadar sonra ben askere gittim artık. Benim askerlik vaktim gelmişti. Askere gidip geldikten sonra babamları Beyoğlu'nda buldum. Beyoğlu'na taşınmışlardı. Çünkü Beyoğlu İstanbul'un en hareketli yerlerinden birisiydi. Hani burada daha iyi köftemizi satarız diye Beyoğlu'na gelmişler. İşler giderek büyüyor demek ki. İşler yani. de giderek büyüyor. Burada sattıkça herkes babamı tanımaya başlıyorlar. Yıllarca babam Beyoğlu'nda içli köfte sattı. O bütün sokaklarda, işte çiçek pasajında, balık pazarında... Her yere girer çıkardı babam rahatlıkla. Orada satardı köftesini. Babam köftesini sattıkça babam insanlar tanımaya başladı. Gelip gidenler oluyordu. Onunla sohbet ediyorlardı. Çünkü bakıyorlardı babama. Ya bu adam bu işin adamı değil diyorlardı. Babamın duruşuyla hani çok e, asil bir duruşu vardı babamın Her zaman çok takım farklı. Takım elbisesi üzerinde. Takım elbisesi, kravatını hiç çıkartmayan bir insandı. Beyaz, bembeyaz beyaz Bembeyaz önlü, tertemiz önlüğü. Onu hiç çıkartmazdı. Yıllarca öyle sattı. Sonra bir tane bir gazeteci e, babamla e, arkadaş oldu, dost oldu. Ona çok böyle şey yaptı, onun hayat hikayesini biliyordu, hep dinlerdi babamdan. E, babama şey dedi bir gün, ya amca gel seni televizyona çıkartalım. Hani hayat hikayeni orada anlat, e, hem borcunu ödersin, hem sana bir kampanya yaparız, para toplanır falan dedi. Çünkü bir yandan dert aslında, Kahramanmaraş'ta iflas edip... Evet. ...etrafı olan borçlarla beraber İstanbul'a gelindiği için geri dönüp Hı -hı. o borçları tek tek kapatmak. Tabii. Bütün uğraş aslında Hı -hı. bir yerde de orada. Hem bir yandan yaşamı devam ettirmek Hı -hı. için gerekli kazancı sağlamaya çalışıyor. Babanız ve tüm kardeşlerle beraber evet. siz. Hı -hı. Hem de bir yandan yine Maraş'a dönüp o borçları da kapatmaya çalışıyorsunuz. Mutlaka o zaten hani borç namustur derdi babam. Ee, biz Kahramanmaraş'tan çıktık bu borcu mutlaka ödememiz gerek derdi. E, yıllarca öyle şey yaptı. E, babam hani o televizyona çıkmayı kabul etmedi. E. Ben de öyle bir parayı kabul etmem. Benden yardım edecekseniz işli köfte yiyin derdi babam. Yani onu hiç kabul etmedi. E, yine e, gazeteci babamın peşini bırakmadı ama. E, o zaman amca seni bir haber yapalım gel dedi. Gidip geldikçe konuşuyorlardı. Babam gazeteye çıkmaya da izin vermiyordu. E, çünkü gazeteye çıkarsam haber yapılırsa işte Kahramanmaraş'takiler beni görür. Ya gitmişti işte köfte satıyor demesinler diye izin vermezdi ona. Kahramanmaraş'ta toptancı Ali Bey. İstanbul'da ya tanınmış bir kişi işte gelecek, köfte gelecek köfte. işte sokaklarda işte köfte satacak seyyar olarak. Hayatta yapacağı iş değildi babamın bu. Ee, ama yine de işte sattı. Sonra düşündü. Dedi ki ben de yanlış bir şey yapmıyorum ki dedi. Anlımı tereylek benim kazanmaya çalışıyorum. Kim ne derse desin dedi. Ee, röportaj yapılmasına izin verdi. Ama o yıllarda babam o Kahramanmaraş'taki borçlarını diyebilmek için... Tefecilerden para almıştı buradan. E, kimse arkamızdan konuşmasın onların o parasını ödeyelim demişti. Bütün herkesin parasını ödemişti. Siz askerden döndünüz babanızla beraber çalışmaya başladınız. Babamla beraber çalışmaya başladınız. Tüm annem, bu süreci yaşıyorsunuz. Aynen. Ben anneme yardım ediyordum evde. İşte babam Beyoğlu'ndaydı, İstiklal Caddesi'ndeydi. Biz içli köfte evde yapıyorduk. Ben babama getirip veriyordum. Geri tekrar eve dönüyordum. Sürekli öyle yapıyorduk. Çünkü sabahtan akşama kadar içli köfte yapıyorduk biz evde. Siz ama satmıyordunuz. Ben satmıyordum Babamız satıyordu. Hı -hı. Evde annenizle beraber üretime yardım ediyordunuz Hı -hı. ve e, İstiklal Caddesi'ni babanızla sürekli o yapılan evet. içli köfteleri taşıyordunuz. Evet. Ama askerden geldikten sonra şöyle bir süreç de oluştu. Ee, babam bize TRT İstanbul Radyosu'nun kantini almıştı. Hı -hı. E i̇şte burayı çalıştıralım demişti. Ben oraya girmiştim. E ben orada çalışıyordum. Sonra bütün kardeşlerim de oraya geldi. Biz 8 yıl kadar İstanbul Radyosu'nun kantinini çalıştırdık Oranın e, ihalesini almıştı bize e, Orada da baya bir dostluklar kurduk Çevremiz oluştu e, Ama babam e, işli köftesini hiç bırakmadı O hep işli köftesini sattı Siz kardeşlerle Biz kardeşlerle işletiyorduk Biz kantin işletiyorduk Babam e, işte işli köfte satıyordu Evde anne üretime devam ediyor Aynen, he, öyleydi. Yani annem babam hiç bırakmadı Yıllarca hep onun peşinde e, gitmiştir Ona destek olmuştur e, Hep onun yanında olmuştur Zaten annem olmasaydı babam bu işi yapamazdı asla. E düşünün ya bir kadın 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca sürekli işli köfte yapıyor. Hakikaten çok zor bir şey bu. E günlük işte 60-70 köfte satarken... E, ...o gazetede çıktıktan sonra e, satışlar biraz arttı babamın. Babanız gazeteci ikna etti. İkna etti, haber yapıldı. Bir onda bir haber yapıldı. Haber yapıldı. Haber yapıldı. Tam böyle bir sayfa, manşetten haber yaptılar. İşli köftecinin işli hikayesi diye. E, o haberden sonra... E, Babam herkes daha çok tanımaya başladı. Gelip görmeye başladılar. İşte sohbet etmeye başladılar. Sonra başka bir kanal geldi. Başka bir gazete geldi. Dergiler geldi. Bu arada medyalarda çıkmaya başladı babam. E, yıllarca bu böyle devam etti. O Maraş'taki borçlarını bitirdi ama. Geriye dönüp? Geriye dönüp. O yani hani gazeteli haber sonra işler daha fazla açılmaya başlıyor. Daha fazla olmaya başlıyor Ünlü olmaya başladı. Ve kazandığı paralarla dönüp yıllar sonra... Kahramanmaraş'taki herkese borcunu tek tek ödüyor olmaz. Hepsini ödedi yani gerçekten bu Çok azim gerektiren Bir şeydi sabır gerektiren bir şeydi Zaten bu azminden Sabırdan tezgahına Dedi ki benim ismim Sabırtaş olsun dedi Tezgahına Sabırtaş'ı İşli köfteci Diye yazdırdı babamı öyle Artık baba herkes Sabırtaş'ı diye tanımaya Başladılar İşte yıllarca bu böyle devam etti Sonra 2009 yılında Biz babamızı kaybettik Evet rahmetli oldu babam işte artık o iş bana Siz kaldı. O zamana kadar kantinde bittikten sonra Kantine, yine babanızı yardım ediyordunuz ama evet hiç, evet içli köfte satmamıştınız. 98 yılına kadar biz İstanbul çalıştırdık çalıştırırdık. 98 yılında oranların kantinde bıraktık. Ben babamın yanına geldim tekrar hı hı. evde annemle beraber içli köfte yapıyordum. Annem bana da öğretmişti. Biz artık şey dedim babama yani biz artık yer açmayalım evde yapalım çünkü daha rahat oluyordu öyle. E, yıllarca bu böyle devam etti. Babam işte İstiklal Caddesi'nde, Atlas Pasajı vardır. E, orayı kendine bir yer edinmişti, oraya oturmuştu. Biz evde yapıyorduk, babama götürüyorduk. Babam satıyordu sürekli. E, 2009 yılında da işte rahmetli olunca e, ben dedim ki ya bu iş bana kaldı. Bunu benim devam ettirmem lazım. Bu geleneği devam ettirmemiz lazım. Bir de e, geçimimizi sağlamamız lazım. Yani en önemlisi de o. Bir de babamın emaneti. Onu bırakmazdım yani ben hiç. Ondan sonra ben geçtim tezgahın başına. Ben satmaya başladım. 2009'dan beri de satıyorum. 2009'da babanızı defnettiğiniz gün dönüp babanızın beyaz önlüğünü üzerinize giydiniz. Evet. O günden sonra 2009'dan bu yana da o tezgahın başında aslında babanızdan devraldığınız, miras aldığınız işi yürütüyorsunuz. Hı hı. İşli köfte yapıyorsunuz. Evet. Şöyle oluştu, daha önce babam bana sat derdi, bazen işte işi çıkardı, hastalanırdı. Ben utanıyordum, satamıyordum içli köfteyi. Giderdim, otururdum tezgahına ama yani hiç kafamı yerden kaldırmazdım ben. Önlük zaten giymiyordum utandığımdan. Orada oturmak bile bana zor geliyordu. Bir gün işte caddedeyim yine İstiklal Caddesi'nde oturuyorum. Böyle kafam bir yerde, ya hani bir tanıdık gelip beni görmesin falan. Böyle kafamda düşüncelerle oturuyorum, satıyorum. Ee, bir bayan geldi yanıma. Sen dedi utanıyor musun dedi. Dedim hayır utanmıyorum dedim ama kadının gözüne bakamıyorum hiç yere bakıyorum. Utanma dedi siz dedi yanlış bir şey yapmıyorsunuz dedi. Bak dedi senin baban yıllardır dedi burada satıyor dedi. E, gurur duy dedi yani hiç dedi utanılacak bir şey yapmıyorsun. Çok güzel bir iş yapıyorsun dedi. O günden sonra utanmadım ben. Hani sattım işte ötesine ara ara gittim babamın yerine oturdum. Ee, daha sonra da işte rahmetli olduktan sonra biz babamızı defnettik Kahramanmaraş'a. Ben geldim, dükkana çıktım işte, dolabından önlüğünü aldım, giydim beyaz önlüğünü. Bu dedim artık bizim emanetimiz. Tezgahının başına geçtim. 2009'dan beri de hiç çıkartmadım, tezgahından hiç ayrılmadım. Gururla devam ettiriyorum onu. Bana bıraktığı en büyük mirastır diye düşünüyorum. Ve babanızın aynı yürüttüğü yolla yürütüyoruz evet. aslında. Sizde de takım elbiseniz üzerinizde her Hı -hı. gün. Üzerine beyaz gömleğiniz, pırıl pırıl gömleğinizle beraber orada içi köfte satıyorsunuz. İstiklal'in, İstanbul'un kentin bir rengi olarak. E, içi köfteleri hala anneniz mi yapıyor peki? E, yıllarca annem yaptı. E, babam rahmetli olduktan sonra da annem yaptı. E, i̇şte 2004-2003 yıllarında e, biz bir yer açtık. E, Beyoğlu'nda, Galatasaray'da bir yer açtık. Beşinci katta bir yer. E, oranın da ismini Sabırtaş'ı koyduk zaten. E, köftelerimizi orada yapıyorduk e, her gün babama götürüyorduk babam satıyordu orada dükkanımızın önünde satıyordu e, işte her gün e, yıllarca annem yaptı babam rahmet olduktan sonra da babam şey annem beni bırakmadı hiç beni babamı yerine bırak koydu annem hep bende babamı gördü çünkü e, biraz diğer kardeşlerimin içinde de e, sima olarak da babam en çok benzeyenlerden birisi benim e, işte geliyordu sabahini biz evden çıkıyorduk annemle beraber. Dükkana geliyorduk, köftelerimizi yapıyorduk. E, akşam olunca da beraber gidiyorduk. E, yıllarca babama destek olan annem artık bana destek olmaya başlamıştı. Babam rahmetli olduktan iki ay sonra ben evlendim işte. E, Kahramanmaraş'tan evlendim. E, annem eşime öğretti işli köfte yapmasını. E, yıllarca e, annem babama destek çıktı. Şimdi eşim bana destek çıkıyor. Eşim yapıyor köfteleri. Hani son e, iki yıldır eşim yapıyor. E, yine annem yapardım. E, aynı annemin gösterdiği tevazuyu ben eşim gösteriyor şu anda. Bana destek çıkıyor. Yani bir nevi o bizim gelenek devam etmiş oldu şu anda. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum ben. E, çünkü babamı yaşıyoruz, ya babamızı anlatıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Evet. Yıllarca aslında İstiklal Caddesi'nde e, sadece içli köfte satmadı belki de. Orada birçok insanla dostluk edindi, yeni insanlar tanıdığı ve birçok insanın hayatında belki de yer edindi. Şu an biz dinleyen dinleyicilerimiz bile programın başında bahsettiğimizde İstiklal Caddesi'nden geçerken beyaz önlük dediğimizde herhalde çoğunun İstiklal aklına Caddesi'ni gelir, bilen evet. kişilerin aklına gelir. Ve e, bu geleneği sürdürmek... Ee, babanızdan aldığınız işi sürdürmek, annenizin e, öğrettiği şekilde eşinizin de size tekrar o işli köfteleri yaparak destek olması, bütün bunları bugün baktığınızda kendi yaşamınıza hı hı. nasıl bir duygu? Neyi düşünüyorsunuz? Ne ya açıkçası ben e, işimi çok seviyorum bir defa. Hani o işli köfteciyim orada ama çok büyük bir şey benim için, çok önemli bir şey. E, çünkü e, değerlerimize sahip çıkıyoruz. E, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bu çok çok önemli bir şeydi. E, üniversitelerde ee, benim babamın hayat hikayesini e, hocalar öğrencilere anlatırlardı sürekli. Biz bunları duyuyorduk, öğrenciler gelirlerdi bizim evimize. Ee, babamın hayatını tez konusu yaparlardı, ödevlerine e, babamı yazarlardı hep sürekli. Babam bunları hiç boş çevirmezdi. E, hep e, her gelen öğrenciye kapısını açardı, her türlü yardımı yapardı. E, şimdi aynı şeyi ben gösteriyorum öğrencilere. Yine benim yanıma geliyorlar, yine böyle şeyler yapıyorlar. Hem kendi ee, hikayenizi anlatıyoruz, Kendi hikayemizi anlatıyoruz. Tabii mi? yani bundan güzel bir şey olabilir mi? E, beni şimdi üniversitelere davet ediyorlar. E, ben gidiyorum üniversitelerde. Babamın hayat hikayesini oradaki öğrencilere anlatıyorum. Bu benim için hem çok gurur verici bir şey. Hem babamın anısını yaşatmış oluyorum. Babamın ismini yaşatmış oluyorum. Bir de ben e, lise e kadar okudum. Hani üniversite benim hayalimdi hep eskiden. E, okuyamadım ama. E, şimdi gidiyorum üniversitelerde. E, oradaki öğrencilere ben ders anlatıyorum. Ya ben hakikaten çok gururlanıyorum ben bu olaydan. Büyük bir haz alıyorum. Orada babam anlatmaktan, öğrencilere işte hani bir şeyler vermekten. Benden bir parça bir şey alsalar benim çok hoşuma gider, çok mutlu olurum. E, bundan da gurur duyuyorum açıkçası. E, Birçok üniversiteden davet aldım. İşte Kahramanmaraş'a gittim, Kocaeli Üniversitesi'ne gittim. E, İstanbul Üniversitesi'ne gittim burada. Ne güzel. E, Sadece anlatmak da değil, konuşmalara katılmak da değil... Kendi hayatınızı aslında babanızın öyküsünden evet. yola çıkarak kendi hayatınızı da yazdığınız bir kitap herhalde yakında Evet bir de işte şey, hep babama yazarlar çok gelir giderdi babamın yanına. Ya amca senin bu hayatını gel kitap yapalım derlerdi Babam da olur inşallah kısmet olursa yaparız derdi ama hani ömrü vefa etmedi. E, o rahmetli olunca sonra ben düşündüm ki işte aradan biraz zaman geçti. Ya dedim ben babamın hayatını yazayım dedim. E ...bunu benden başka da kimse bilemez zaten... ...hep yıllardır ben yanındayım dedim... ...sonra ben... E, ...işte fırsat buldukça yazdım... ...geceleri oturdum... ...sabahlara kadar, ikiye kadar, üçe kadar... ...hep bir şeyler yazdım... ...her gün bir şeyler yazdım aklıma geldikçe... Onların nota aldım... E, ...aşağı yukarı bir sayfa çıktı işte... E, ...iki buçuk yıldır yazıyordum... E, ...işte geçen yıl bitirdim... E, ...onu da şu anda çıkacak... E, ...bu hafta baskıya verdik... İnşallah beş on gün içinde e, piyasaya çıkacak... Kismi de Değilazın... Sabırtaşı. Babamın hayatını yazdım. Bizim hikayemizi konu aldım. İşte kendi hayatımı yazdım. Bu da bana ya hakikaten çok mutluluk verici bir şey. Beyoğlu'nda bir, bey beyoğlu. beyoğlu bir Beyoğlu. Beyoğlu'nda bir oğlu diye altına da bir not düştük öyle. Babam oluyor, oğlu da ben oluyorum. Yine Beyoğlu'nda oluyoruz. Mustafa abi programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz de böylesine aslında güzel mirası şu an sahibi olan ve o mesleği yaşatan babasından aldıklarını öğrendiklerini bu kente veren bir emektar olarak bir emekçi olarak ne söylemek istersin bizi dinleyen dinleyeceğimiz son söz olarak ya ben şunu söylerim bu benim hayatımın içinde aldığım çok önemli dersler var bir defa önümüzde bir hedef koymamız lazım kesinlikle hani o diyorum ya işte ben o kırık pencereden üzerime karlar yağmıştı o gün bana şey oldu ya vazgeçmeyeceksin Asla vazgeçmeyeceksin, sabredeceksin. E, o benim için çok büyük bir derstir. Ondan sonra e, utanırken, köfte satarken, kafam yerdeyken, işte o bayanın gelip de bana utanma, sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Orada gururun ne demek olduğunu öğrendim. E, asla ve asla e, gururum, işimin önüne geçmemeli diye düşündüm. Bunlar benim hep hayat felsefem olmuştur. Evet. Önümde bir hedefim olacaktır. E, gurur yapmayacaksın. Çünkü bazı şeylerden vazgeçmek zorundasın. Önündeki hedefi devam ettirmelisin. Bir de... E, Köklerimize sahip çıkmamız lazım kesinlikle. Değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ee, özellikle bu zamanda çok çok önemli benim için. Ee, ben burada babamın hayatını yaşatmış oluyorum. Babamın devamını nesilden nesile aktarmış oluyorum. İnşallah bizim yaşam öykümüzde gelecek nesillere ders olur, örnek olur... ...iyi taraflarımızı alırlar... ...çok mutlu olurum, çok sevinirim... ...teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bir şehri şehir yapan... ...binalar, yollar, köprüler değildir sadece... ...bir şehri şehir yapan... ...o şehrin renkleridir, insanlarıdır... ...oradaki gizli kalmış yaşam öyküleridir... ...bugün programımızda... ...Mustafa Topçuoğlu'nu konuk olarak aldık... ...ve kendisi... E, ...babasından devraldığı, miras aldığı... ...bir işi bugün nasıl... ...büyük bir onurla, gururla yerine getirdiğini... Anlattı bize. Kendisi bir emekçi, bir sokak emekçisi aslında bir evet, yerde. Hı. İstiklal Caddesi'nden geçerseniz Galatasaray sesini geçtikten sonra sağ tarafta sabır taşı tezgahını ve bembeyaz önlüğüyle pırıl pırıl duran orada çok güzel bir adamı göreceksiniz. Oradan bizim için de bir içli köfte alınız. Sizler de eğer kendi öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz öykü.kentingizliöyküleri.com mail adresinden...